Ka'uz billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler, Bakara suresinin 236. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yani Mus'haf-ı Şerif'te 37. sayfayı açınız. Kur'an'dan takip etmek isteyenler 37. sayfayı açsınlar ve 236. ayet-i kerimeyi bulsunlar. Rabbim evliliğimizin güzellik üzere olmasını, boşanmamızın da güzel olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam bir hadis-i şerifinde "Ebghadul halali ilallahi et talaq" buyurmuş. Boşanmak da Helaldir ama Allah katında helalların en hoşa gitmeyenidir demiş Peygamber Efendimiz Talak yani boşanma halaldır ama Allah'ın hoşlanmadığı halallardandır Diyor sevgili Peygamberimiz Ama hayatımızın bir gerçeğidir Kur'an hayat bilgisi kitabımızdır dedik İnsanların karşı karşıya olduğu olaylara Rabbim yol gösteriyor Eğer Kur'an'ın yoluna girmezse bir insan insanların belirttiği yoldan yürümek zorunda kalacaklardır Başka yol yok Ya Rahmani yol vardır ya Şeytani yol vardır Rahmani yolda Rabbim bize yol gösteriyor. La cunaha aleykum in dallak tümün nisa e malem temassuhun au tefridu lehun ferida Eşinizle nikaha kıydınız ama bir araya gelmeden ayrıldınız. Boşandınız Nikah kıyılmış Fakat Halveti sahiha Veya cinsel ilişki Olmamış Ve ayrılmışlar Oluyor Hani olmasa iyi Ama hayat bu Oluyor Ayrılmalar meydana geliyor E onu da düzenliyor Kur'an-ı Kerim onun da iki türlüsü var. Birisi nikah kıyılmış, mihir de belirlenmiş veya mihir belirlenmemiş. İkisinin durumu ayrı birbirlerde, birbirlerinden, kadınların mihirleri belirlenmeden önce boşanacak olurlarsa, ve meti u hünne alal musiri kaderuhu ve alal muktiri kaderuhu o zaman erkeğin zenginlik veya fakirlik durumuna uygun olarak kadına bir şeyler vermesini emrediyor rabbim meta bil maruf hakan alel muhsinin Muhsinler üzerinde bir hak olarak örfe de uygun bir şekilde erkek o boşadığı kadını faydalandıracaktır diyor. Gücü de esas alınarak tabii. Yani zenginin gücü ayrı, fakirin gücü ayrı devam ediyor ikinci şeklini ve in dallaktumuhun min qabl ente messuhun ve kad faradtum lehun feridaten fe nisfu kadınla evlendiniz ama bir araya gelmeden halveti sahiha olmadan ayrıldınız fakat mehir de belirlemiştiniz bu ayrılma esnasında diyor, belirlenen mihrin yarısını vereceksiniz diyor Rabbim. Ancak illa en yağfune ev yağfu vellezî biyedihî ukdetün nikâh. Yalnızca kadının vazgeçme hakkı vardır. Yani tamam boşanarım hayatım ama ben mihrimidin o yarısını da almak istemiyorum. Veya, veya şimdi kadının böyle deme hakkı var. Tamam senin bana mihrin yarısını verme zorunluluğun var ama ben de almıyorum derse. Kadına da günah yok, erkeğe de günah yok tabi. Veya bey, tamam hayatım ayrıldık ama mihrin ben tamamını veririm. Deme hakkı da ona ait. Ve en tafû takva, Affetmeniz yani mihirden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur. Ve la tensewü'l fazle beynekum. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Ve la tensewü'l fazle beynekum. Bu tür ayetleri yani bu 37. 36. 35. ve 34. ayet kelimelerde geçen anteralın ve teşavurin bir ihsanin gibi kelimeleri bir toplamada da fayda var yani İyilikle bir araya gelin iyilikle boşanacaksanız iyilikle ayrılın karşılıklı rıza'ya dayanarak ayrılın karşılıklı ve teşavurun karşılıklı konuşarak ayrılın. Madem ki ayrılıyorsunuz Geçmişte olan o iyilikleriniz var ya Onları da unutmayın evi bimâ te'amelûne basîr Allah yaptıklarınızın hepsini görmektedir Diyor Allah Celle Celaluhu İnsanlarımız iyiliklerini hatırlamıyor da Günümüzde Kötülüklerini hatırlıyor Mesela bazen dinlersin Beş yıllık evlilik devam etmiş, ayrılmışlar. Bir ihtilaf konusunda sen bana şöyle yaptıydın da böyle yaptın diyelim. Bir saat anlattı, beş tane olay anlatıyor. 5 yıldan 5 olay anlatılıyor. Ama bir beş yıl geçmiş. 365 ile çarpacak olursak, 35, 15, 150, 1500 eder gün olarak. 5-6, 30, 300 de oradan. 1805 kere 5 25 5 1825 gün aralarında nice iyilikler, güzellikler yaşanmış. Onları gündeme getirmiyorlar. Ama dört tane kötülük onlar insanların hayatını pis bir koku halinde. Hani bir pis bir kokunun bir gül bahçesine doğru gelse Geçici bir rahatsızlık vermesi gibi bir şey, onların da hayatının tamamını zehir ediverebiliyor. Boşanma hukukunu anlattıktan sonra Rabbim, hemen 238. ayet-i kerimesiyle, حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ ve rumu lillahi buyuruyor. Namazlarınızı iyi koruyunuz diyor. Namazlarınızı muhafaza ediniz diyor. Allah Celle Celalü. Özellikle de orta namaz. Özellikle de orta namaza dikkat edin diyor Allah Celle Celalü. Orta namaz konusunda tabi ayrılıklar var. Yani açıklamada ayrılıklar var. İkindi namazı diyenler çoğunlukta. Akşam namazı diyenler var. Sabah namazı diyenler de var. Ama beş vakit namazını koruyanlar o orta namazı da otomatikman korumuş oluyorlar. Onun için biz başta geçen hafidu <gülüyor> aleyhsalevati emrini yerine getirdik mi? Yani beş vakit namazınızı çok iyi koruyunuz emrini yerine getirdik mi? O orta namazı da yerine getirmiş oluyoruz. Onu da korumuş oluyoruz. Peki nedir bu? Ee, koruma nedir? Namazı vaktinde kurallarına uygun olarak, şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine uygun olarak hem kalbiyle hem de kalıbıyla kılmaktır. Rükünlerine derken tabi orada kıyam var, kıraet var. Kıraette kuralına uygun olarak okumak var. Hani ilk nazil olan surelerde Rabbim وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı da tertil üzere oku diyor. Hz. Ali'ye sormuşlar tertil nedir? O demiş ki tertil tecvidin de tarifi gayri Tecvidul huruf ve marifetul vukuf demiş Hz. Ali'nin bu sözü tecvid kitaplarımızın temel birinci maddesi olmuştur Kur'an'ın harflerini çıkış yerlerini bilerek ve uygulayarak güzel bir şekilde okumak ve durak yerlerini bilerek okumak. Yani manayı bilerek okumak demektir o. Çünkü durak yerleri, şimdiki durak yeri yoktu eskiden musaflarımızda. E, manayı anlayarak, ha burada cümle bitti, nokta diyerek okunurdu. İşte manayı anlayarak harflerinin çıkışına dikkat ederek okumaktır denilmiş. Kur'an'ı okurken namazınızı kılarken manayı anlayarak harflerin mahrecine dikkat ederek teniniz namazdayken canınızın da namazda olmasını kalbinizin ve kalıbınızın birlikte hareket etmesini sağlayarak beş vakit namazımızı kılmaya namazın korunması, muhafaza edilmesi diyoruz hani sorular sorarlar insanlar ya hocam otururken kahvede veya evde veya dükkanda veya dairede arkadaşlarla oturuyoruz konuşuyoruz sohbet ediyoruz hiç esneme gelmiyor ama namaza durunca esneme başlıyor otururken sohbet ederken o konuştuğunuz konuya ilgi duyuyorsunuz. Kendinizi veriyorsunuz. Esneme olmuyor. Namazda kendinizi namaza veremiyorsunuz. Teninizi veriyorsunuz, canınızı veremiyorsunuz. Kalıbınızı veriyorsunuz, kalbinizi vermiyorsunuz. Bu sefer esneme meydana geliyor. Hani para sayarken esniyen olmamış bugüne kadar hiç. Elinize bir deste 100 liralık verseler veya şunu bir sayı verdeseler bir deste, beş deste, on deste verseler, say, parayı sayarken esneyen olmuyor, siz de esneyemezsiniz. Harbeden adam esneyemezmiş, ateş haddinde, hem ateş ediyor hem ateş geliyor üzerinden. Bu adam da esneyemezmiş, para sayan da esneyemezmiş. Can derdinde olan esneyemiyor, mal derdinde olan esneyemiyor. Namazımızda biz Rabbimizin huzurunda olduğumuzun farkına bir varsak o zaman esniyemeyiz biz de. Ve qumu lillahi qanitin. Gönülden itaat ederek saygı ve bağlılık içerisinde namazınızı kılınız diyor Allah Celle Celalü. Yürekten kılınız namanız namazınızı ganit kelimesi o yürekten Allah'a itaat için namaz kılınız <gülüyor> ve in khiftum <gülüyor> ferijaren evruk bana eğer bir korkulu durum alacak olursa o zaman yaya veya binekli olarak da namaz kılınabilir. فَذْكُرُ اللّٰهَ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ <تَعْلَمُون> Güvenli yere ulaştığınız zaman, güvene kavuştuğunuzda, yani korku gidip güven geldiği zaman Allah'ın öğrettiği şekilde siz Allah'ı zikretiniz. Siz bilmiyordunuz Allah size öğretmişti ya İşte o şekilde Allah Celle Celaluhu Zikrediniz diyor Allah Celle Celaluhu Şimdi Hani Arabadan inemiyorsunuz, Uçakla geliyorsunuz Veya uçakla Tayvan'a gidiyorsunuz e Mecburen Oturarak namazınızı kılacaksınız. Otobüsle gidiyorsunuz. Namaz geçip gidiyor. Otobüsün de dinlenme tesislerine varması için işte epeyce zaman var. Namazınız da geçecek. O zaman siz koltuğunuzda oturduğunuz yerden namazınızı kılabilirsiniz. Burada ve in tüm kelimesi çeşitli manalara gelir Hani düşman diyarındasınız Atınızın üzerindesiniz, arabanızın üzerindesiniz Veya bir başka şekildesiniz Yani yürümeniz gerekiyor Hem yürüyorsunuz arabanızla, atınızla, bineğinizle, treninizle, uçağınızla neyse Hem de namazınızı kılmaya devam ediyorsunuz Veya düşman arakadan kuvalıyor ve siz kaçmak mı İbriyetindesiniz taktik gereği Ama namazınız da geçiyor Geçecek Ve siz yine Yaya olarak da yürürken de Namazın kılınabileceğini Allah Celle Celaluhu bize Burada bildiri vermiştir Bakınız Bu ayeti okuduktan sonra Evimizde Otururken Geçen namazlarımızı İş yerimizde otururken geçen namazlarımızı düşünün. Korku esnasında bile yaya veya binekli olarak namazı kılmamıza ruhsat veren Allah Celle Celaluh, herhalde rahat iken namazları kılmamamızın affının kolay olmayacağına da işaret etmiş oluyor. Allah'ın zikrini dahi biz Allah Celle Celaluhu'nden öğreniriz. Nasıl zikredeceğiz? E, namazın e, şeklini Peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirmiş. Efendimiz de bize demiş ki, "Sallu kemâ raeytumû ni ''Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öyle kılınız.'' demiş. Bu Rabbimden bize verilen bir eğitimdir. Rabbim de diyor ki, bilmiyordunuz... Rabbim size nasıl zikredeceğinizi öğretti, siz öylece Allah'ı zikrediniz diyor ve en değerli zikrimiz de bizim namazımızdır, Kur'an okumamızdır ve La ilahe illallah kelime-i tayyibelerini söylememizdir. Valladınen yutuvafanın minkum ve yedaroon azvajen vasiyetle azvajihim metaa ila alhavlıgirr ichraj. Fıin xarajn fala junaḥ alaykum fi ma fagaln fi anfusihin min ma'roof. Allahu aziz jumhakim. Bir adam ölmüş. Geride eş bırakmış Yani hanımı kalmış Bu adam ölürken diyor Şöyle bir vasiyette bulunsun Eşim Evden çıkarılmadan Bir yıl Bu evin imkanlarından Faydalansın Diye vasiyette bulunsun Eğer o kadınlar kendiliklerinden çıkıp giderlerse o kendi hakkını kullanmış olur ona bir günah yoktur. Ama kadının boşandığı eşinin evinde bir yıl kalma hakkı vardır. Şimdi burada hatıra şu gelebilir. bir bey ölünce onun malları üzerinde hanımının da hakkı var çocuklarının da hakkı var duruma göre mesela çocukları yoksa kardeşlerinin de hakkı doğacaktır o mal üzerinde o ev diyelim ev burada ev üzerinde hiç değilse diyor Rabbi ölen hanımın bu evde bir yıl kalsın diye vasiyette bulunabilir. O bulunur da, hanımın ona uyma ve uymama hakkı kadının kendine aittir. Kadın aynı evde kalabilir. Ha, miras paylaşılır da ev kadına kalabilir. Veya o ev satılabilir. Varisler arasında bölüşülebilir. Yani burada şu akla gelmesin ya hocam zaten kocası ölmüş ev hanıma kalmıyor ev hanıma kalmıyor çocuklarına kalıyor varsa ölenin babasına kalıyor ölenin annesine kalıyor ölenin kardeşleri var eğer çocukları yoksa kardeşlerine de intikal edebilecek durumlar olur yani miras hukuku ne ise o günün şartlarında o bey için onlar yerine getirilir. Hani bizim bazı örfümüzde şu var. Çocuklar veya varisler bir müddet demiyorlar, Bir müddet değil yani. Hanım ölünceye kadar da değmiyorlar. O hak sahiplerinin kendi haklarını kullanma durumudur. Yani tamam biz geçici olarak hakkımızdan şimdilik vazgeçtik. Evin yani ölenin hanımı burada yaşasın deme hakları var. Ama biz ölüm hak miras halal derler ya Biz mirastan payımızı almak istiyoruz Deme haklarına da sahipler İşte bu durumda İşte ise bir yıl kadar burada benim eşim burada kalsın Diye vasiyette bulunur O vasiyette yerine getirilir Ama kadının bu vasiyete uyma mecburiyeti yok Kalabilir de o evde kalmayabilir de evinin kendine düşen mirastan payını satar veya evin tamamı kendine kalmıştır satar dilediği yerde de o parayı meşru bir şekilde kullanır. Velil mudallagat mat'un bil maruf hakkan alel muttaqin Boşanmış kadınların e, maruf yani örfe uygun olarak tabi örf dediğimiz Kur'an ve sünnet dışına çıkmamak kaydıyla onun ölçüleri içerisinde kocalarının malından faydalanma hakkına sahiptir. Bu müttekiler üzerine bir borçtur diyor Allah Celle Celaluhu. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte Allah ayetlerini böylece size açıklıyor. Ola ki böylece sakınırsınız, korunursunuz diyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Anlarsınız. Aklınızı başınıza alır. Aklınızla ayetleri anlar. Ve gerçeği görürsünüz diyor Rabbimiz. Muhterem dinleyenler Boşanma ayetlerinin içerisine Rabbim namazı koy vermiş. Üç sayfadır devam ediyor Boşanma hukuku anlatılırken Rabbimiz hemen iki ayet-i kerime ile Namazı korumamız konusuna dikkatimizi çekiyor Ve derhal yine Boşama hukukunu anlatıyor. Bugünkü hukuk kitaplarına, çağdaş hukuk kitaplarına baktığımızda, medeni hukuk ayrı yerde işlenir, ceza yasası ayrı yerde işlenir, uluslararası hukuk ayrı yerde işlenir. Bu hukuklar da ayrı ayrı kendileri, kendi içinde de bölümlere ayrılır. Kur'an-ı Kerim'de ise öyle değil. Nikah anlatılırken bir başka konuya geçiliyor Boşanma hukuku anlatılırken namaza geçiliyor Namazdan sonra den tekrar yine boşanma hukuku devam ettiriliyor Hani kayanın yanı başında çiçeğin, çiçeğin yanı başında böceğin Böceğin yanı başında kocaman bir çam ağacının Çam ağacının yanı başında bir başka çiçeğin olması Ve böylece dünya genelinde tabiatın meydana gelmesi gibi bir şey bu Bunların hepsi de birbirinden bağımsız değiller. Çöldeki kum ile denizdeki yıldız, e, denizdeki balina ile gökyüzündeki yıldız arasında bağ nasılsa birbiriyle bunlar temas halinde birbirlerinden yararlanıyorlarsa bütün Rabbimin ayetleri de hani bir çarkın dişleri gibi birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. ayrı değiller. Çay fabrikanın kocaman motoruyla e, ceryanı taşıyan küçücük bakır telin saç teli kadar ince bakır tel arasında da bir bağ var. Birbirinden ayrılamazlar. Bu ayetler de birbirlerinden böylece ayrılamazlar. Bizim hayatımızı düzene koyan tabiat kanunları gibi Yine bizim hayatımızı düzene koyan Kur'an ayetleridir bunlar. Biz hepsine iman ettiğimizi, hepsini öğrenmeye çalıştığımızı, öğrendiğimiz kadarıyla gücümüz yettiğince amel, et, amel etmeye çalıştığımızı biliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi Allah Celle Celaluhu'nun tamamlamasını ondan istiyoruz. Kusurlarımızı da affetmesini istiyoruz. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.